Tebbet, Mesed Suresi Ayrıca Mesed veya Leheb Suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. Beş ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tebbet yedâ ebi lehebî Kurusun Ebu Leheb'in Elleri. Zaten de Kurudu. Ona Ne malı, ne de yaptığı işler fayda verdi. Se Hatab min o, alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak.